İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A -a, a -a, a -a. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra.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 Evet Açık Gazete'de bugün gayet tüyler ürpertici, yeni araştırmalardan, şoke edici yeni araştırmalardan bahsederek başlamıştık. Özellikle e, her iki kutuptan da büyük e, felaket e, denebilecek gelişme haberleri geliyor. Ama özellikle de Antarktika'da, Güney Kutbu'nda, şimdiye kadar bir, yani Şimdi, 40 yıldan beri bununla uğraşmakta olan bilim e, insanlarından önemli bir profesör. Kendisini de çok şaşırtan, bütün ekibi de çok şaşırtan bir şeyi birdenbire son beş yıl içinde, dört yıl içinde hatta Kuzey Kutbu'na göre, Arktik bölgesine göre beş kat daha hızlı, hızlı bir erime. artış erime olduğunu ortaya koyan... Dehşet verici bir şeyden bahsediyor Onun karşılığında da durum felaket Yani diğer kutupta da durum evet, felaket evet. Arktik denizde Kuzey kutbunda da erime inanılmaz derecede Hızlanmış durumda Acayip raporlar geliyor sürekli Eğer 2100'e kadar Böyle giderse Yani daha artmama ihtimalini de göz önünde alındırıyor Bu olasılık Denizler 2.5 metre yükselecek deniyor Bu arada tabii canlılar için de alarm, alarm zilleri çalmış durumda orada. Eee birçok canlı özellikle krilllere bağlı olarak hayatta kalan deniz canlıları ekosistem çökme aşamasına gelmiş durumda orada da. Sayıları inanılmaz derecede artıyor deniz sıcaklıklarının artmasıyla beraber krillerin tabii en küçük Kril, yani karides gibi evet. bir kabuklu hayvan ama evet. o da fitoplanktonlarla besleniyor tabii. <gülüyor> Aynen. O Küçük da buzul, buzulların içindeki fitoplanktonlarla besleniyor. Ve onların nüfusunda çok hızlı bir azalma var deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak. O azalmaya bağlı olarak gezegenin en büyük canlısının da hayatı tehdit altında örneğin. Mavi balinaların, ispermeçet balinaların. O gördüğümüz bölgedeki kutup ayısının başına gelen şey aslında denizde de yaşanıyor bir şekilde. Durum vahim orada da. Her saniye bir olimpik havuzu dolduracak kadar buz eriyor Ömer abi. Evet. Korkunç. Ve bunun bir süresinin de işte her zaman sık sık rastladığımız gibi son zamanlarda süresinin bilim insanlarını bu konuda çalışan bilimcileri de şaşırtacak kadar hızlandığı... Hızlı. Özellikle Antarktika'da e, Türkiye'den de et araştırmaları yaptı ve geldi değil mi? Geldi. Türkiye Türkiye'de son dönemde işte kutuplara özellikle ilgi göstermeye başladı. Çünkü orası çok önemli bir gösterge aslında. Bizim gelecekte ne olacağımızı da gösteriyor. E, e, eğer bu kelimeler böyle devam ederse İstanbul'da sular altında kalacak kentlerden bir tanesi örneğin. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bunun dışında kalması zaten çok olası değil, mümkün değil. Ee, araştırma gezileri düzenlenmeye başladı o yüzden ee, Türkiye'den de kutuplara doğru. Evet, Bilim oradan insanları gelen tarafında. rapor var mı? Ee, henüz bir rapor yok ee, ama umarım ileride... Orada yapılacak araştırmalar buradaki politikalarımıza ışık tutacak seviyede ve e, önemde olacak diye umur ediyorum. Ulusal ölçekte de yapılmış olan araştırmalar var. E, yanlış hatırlamıyorsam yakın tarihi içerisinde de oraya da Türkiye tarafından gönderilmiş çeşitli heyetler vardı. Bu heyetlerin yaptığı araştırmalarla beraber de bunun ilk adımı atılmış oldu. Hayırlısı diyelim. Evet. E, bu çalışmalar önemli. Birçok açıdan önemli. Yani neyin ne olduğunu e, bilebilmemiz açısından önemli. Ulusal Kutup Bilim Araştırması İlk Arktik Sefer Projesi olarak da nitelendirilen bir projeydi bu. Ve bunun içerisinde halihazırda bu bölgede yapılan diğer ülkelerin araştırmalarıyla karşılaştırılabilecek bir e, çalışma da ortaya çıktı. Kuzey Kutbu Deniz Buzulu e, gözlemleri ve analizleri aynı şekilde yapıldı bu heyet tarafından. Evet. Deniz buzu tipi gözlemlerinin yanı sıra bu buzul yerel e, ölçümlerini uzaktan algılamanın doğrulanması gibi e, spesifik konulara da değinildi. Artık denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örneklerin alınması, mikroplastik araştırması ki en önemli sorunlarından bir tanesi bu şu anda okyanusların. Gökyüzünün e, kalitesinin aynı şekilde araştırmasıyla beraber küresel iklim krizine doğrudan sebebiyet veren şeylerin bulguların ortaya çıkarılması konusunda da ilk adımlar atılmış oldu. Devamında gelecektir umarım. Evet yani Alan yeterince zilleri çalmadı diyen yoktur herhalde artık ama büyük bir e, felaket haberleri beş beşe geliyor bilim dünyasından özellikle. Buna karşılık da genellikle siyasetçilerde karar alıcılarda bir atalet gözü çarpıyor ama öte yandan da ciddi bir e, şey var alttan gelen muhalefeti var. Alttan gelen muhalefet var. Şimdi bir de ye yeni bir şey daha var. Onu da ben söyleyeyim. Ee, bir sanatçı, sanatın da bu gibi şeylerde e, sanatçıların rolünü hiç hafife almak mümkün değil. Lena Herzog da New York'ta eee Museum of Modern Art'ta 2018 baharında bundan e, bir seneden biraz fazla bir zaman önce ...bir şeyi... ...söylemişti, bir başka yok oluş... ...tümden yok oluştan bahsediyordu... ...yani her iki haftada bir... ...bir dil kayboluyormuş... ...15 günde bir, bir dil... ...dünyadan kayboluyor... ...ve yaklaşık 7 bin... ...dil varmış... ...hala hazırda dünyada... ...insanların konuştuğu ve en az yarısı... ...bu yüzyılın sonuna varıncaya kadar... ...susmuş olacak... ...bu büyük bir suskunluğu, yani kitlesel yok oluş... ...aslında... Yani Lena, Lena Herzog da son derece ilginç bir şey yapmış. Yani çok şaşırtıcı şeyler söylüyor. Tane, gösteriyordu aynı zamanda. Bir kere muazzam çeşitliliği yani yedi bin dil olması bile. Ve bunun ne kadar büyük bir hızla kaybolduğu konusunda ikinci olarak. Ve üçüncüsü de önümüzdeki büyük bir yok oluşun izlerini veriyor. Hı bu şöyle e, bunu bu buna benzer bir çalışmayı e, bir Harvard bir de Oxford Üniversitesi'nden akademisyenin biyolojik çeşitlilikle çakıştırdığı bir çalışmaları da var hmm. orada e, şu tespit ediliyor yani ikisi birbirine çok e, yapışık e, ilerleyen bir süreç dilin yok olduğu yerde biyolojik çeşitlilik de çok hızlı bir şekilde yok oluyor ya da biyolojik çeşitliliğin yok edildiği yerde dil de çok hızlı bir şekilde yok oluyor Bunun örneklerini bir, bir miktar Türkiye'de çalışma fırsatı bulmuştum. Özellikle diller konusunda da. En son işte 90'lı yıllarda kaybettiğimiz ıbıhça var. Evet tabii. Tevfik Esenç. Ee, evet Tevfik Esenç son konuşanıydı. Onun çok etkileyici bir lafı var. Bir rüya gördüm anlatsam da anlamazsınız şeklinde. Ee, ben onun torunuyla görüştüm. Torunuyla konuşmuştum. O dili öğrenmeye çalışıyordu. Farklı. Sözlüğü var o dilin. Fransız bir dil bilimci tarafından yapılmış bir takım çalışmalar var Türkiye'de ıvıççayla ilgili. Önce Fransızcayı öğrenip sonra tekrar ıvıççayı öğrenmek, sözlükten çözmek falan gibi bir takım çabalar içindeydi. Ve o torunuyla Burak'la konuşurken şunu fark etmiştim. Aslında biz sadece bir dili kaybetmedik. Yani ıvıççayı kaybederek o dilde tanımlanan, bitkilerin şifasını kaybettik kültürü tüm kültürü, evet. kültürü kaybettik çiçeklerin isimlerini kaybettik yani belki hiç bilmediğimiz birçok şeyi o dille beraber kaybettik bu çok acı verici ve Türkiye'de birçok dil bu noktada yani 30'un üzerinde dil konuşuluyor Türkiye'de de bunların yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşı evet muazzam bir şey yani bu bir çeşit aslında soykırım diğer kültürlerin ya e e imha edilmesi ya da entegre edilmesi e, ve absorbe edilmesi yani ve ortadan kaldırılması. Yani evet egemenlik biçimlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun Türkiye'deki somut örneklerinden bir tanesi de şu anda yaşadığımız şeylerden biri Ömer abi. O da mesela Hasan Keyif. Oraya bir Alman dil bilimci gelmişti ve orada konuşulan Arapçanın aslında normal Arapçadan çok farklı olduğunu, çok farklılaştığını... Benzer tarafları Olmasına rağmen artık çok farklı bir Dil olduğunu söylüyordu Şimdi biz mesela orayı baraj e, Suları altında bırakacağız Ve orada yaşayan 3000 küsur insan Türkiye'ye dağılacak ve bu Dilin devamı gelecek mi gelmeyecek mi Ne olacak bilmiyoruz üstünde Halen e, hazırda çalışma Dahi yapmadığımız bir şeyi kaybede Olabiliriz evet. evet şimdi o zaman Biraz da iyi şeylerden bahsedelim Aslında yani e, Sabahtan beri epey üzerinde durduğumuz bazı iş çevrelerinden de yeni hamleler görüldü ve işte Hasankeyf için de yapılanlar mesela <gülüyor> bu ay bitmek üzereyken e, sular altında kalmasın bırakılması ertelendi filan umarız sürekli Ama, evet sürekli şimdi bir de e, demo e, şeyde. Evet, ...Demokrasi'ne adayım şimdi... ...Guardian Weekly... yani ...baskısı... ...basılı şey geliyor elimize... ...onun bir Spotlight diye... ...her hafta bir bölümünü... ...bir bölümü aydınlattığı bir konuda... ...yeniden ormanlaştırma... ...projelerine eğilmiş... Hmm. Ve gezegeni ağaçlar kurtarabilir mi diyor. Patrick Barkham yazmış bunu. Yani Guardian'ın doğal tarih muhabiri. Bu ormanlaştırma bizde inanılmaz derecede yanlış anlaşılmış bir şey ona yani. yani herhalde. Doğa için bayağı ciddi tehdit evet, Türkiye'de. Evet. onu şimdi anlatayım. Sen de onu ekle istersen. Yani Claire Dubois diye birisi kuruyor. Yani bir gün Britanya'da, Gloucestershire'de e, buzlu bir yoldan giderken kaymış ve uçuruma yuvarlanıyormuş arabasıyla beraber ve bir ağaca takılıp durmuş. Ha bu bir uyarıdır diye düşünmüş. Ve ağaçlar kurtarabilir dünyayı uçuruma şey yapmaktan diye. Böyle bir uyanış gelmiş kadına ve tabii Tree Sisters diye bir şey kurmuş. Ağaç kız kardeşleri diye, kız kardeşliği diye zaten genellikle kadınların öncülük ettiği her zaman birçok yerde gördüğümüz gibi 2014'te işte 12 bin ağaç dikmişler kadınları batılı kadınları küçük biraz azıcık para vererek destekleyerek tropik bölgelerde <gülüyor> Bugün, bugün 2 milyon 200 bin ağaç dikiyormuş. Ağaç başına 40 centlik bir masraf harcayarak ve bunları da Asya, Afrika ve Amerika'da, 3 kıtada yapıyorlar. İşte Madagaskar, Hindistan, Kenya, Nepal, Brezilya ve Kamerun'da. Ve işte hem küresel ısıtma, hem yağmur yağışını artırma, küresel ısınmayı engelleme, hem hava kirlenmesini azaltma hem temiz su hem de yerel insanlar için istihdam imkanı. Hepsini bir arada ve kaybolmakta olan türlerin ve hem yerel insanları çalıştırınca dillerin de kaybolmasını ve yaban hayatında yok olmasını ve yani yüzde otuz yedisini sera gazı etkisinin iyi bir iki derecenin altında Paris Anlaşması'na göre en yüksek taban tavan evet. tabii iki derece ama aslında bir buçuk olması daha tercihe şayan. Onun dışında tutabilecek bir şey ve Birleşmiş Milletler de bir ekosistem restorasyonu üzerine on yıl ilan etmiş ve 350 milyon hektarı 2030'a kadar yani önümüzdeki on yıl içinde 200, şey 350 milyon hektarı ağaçlandırma projesi ve en önemlerinden biri işte şimdi senin de söylediğin gibi mesela mangrove denen orman ya yani mangrovelar e, Brezilya'nın dünyadaki mesela Brezilya'nın karbon emisyonlarının tamamına kadar bir şey emiyorlar. Kökleri sular altındaki olan ormanlar evet, değil mi? Evet ormanlar. Sahilleri durdurmanın, kaymanın yanı sıra ve bunun gibi mesela e, ilk projede Madagaskar'da da mangrov dikmişler. Sekiz kişi yüz bin mangrov dikmiş ama Eden diye bir proje, yani cennet projesi adı veriliyor. Şimdi 225 milyon yeni mangrov ağaçları 2006'dan beri dikilmiş. Baya ilginç ve üstelik de başta birkaç kişi çalışıyormuş. Şimdi binleri, on binleri bulmuş çalışanların sayısı. Ve tabii ki kadınlar tarafından şey yapılıyor. Ve Extinction Rebellion diyorlar. Yani yok oluş isyanı hareketi bu kolektif inkarını, insanların ve hükümetlerin ve medyanın inkarını darma duman etti. Ve şimdi çözüm için insanlar çözüm için çocuklar aranıyor. Başta çocuklar falan olmak üzere. Biz de diyoruz ki artık hükümetleri falan beklemeyelim. Halktır çözüm olan ve masif kitlesel değişimi yapabilir ve isyandan restorasyona nasıl geçeriz diye şey yapıyorlar ve burada çok önemli bir noktaya da işaret ediyorlar. Ya, mesela Kenya'da çok feciymiş Kolo sömürgeci Britanyalılar, hı hı. İngilizler o okaliptüs ve ya, ya orman yapısını olduğu gibi yok edip Kenya'nın orayı hı sömürgeleştirince hı hı. E, yerine de Ökaliptüs ve şey dikmişler çam ağacı bu da bütün şeyi mahvetmiş. Mah yani. Bizde de bu o kadar yani dünyada da böyle bizde biraz daha fazla biz ağacı çok seviyoruz gerçekten. Belki de dünya ortalamasının üstünde seviyoruz ağacı ama e, inanılmaz derecede yanlış yapıyoruz. Ç e, yanlış ağaçlandırma Türkiye'de biyolojik çeşitlilik açısından orman yangınlarından daha tehlikeli. Yani bir tehdit sıralaması yaptığınızda bilimsel verilerle ki biz onu yapmıştık e, doğadani yıllarında e, baya orman yangınları 10 çubuğun arkasında 8. sırada yer alıyorken öyle düşünün örneğin. Ee, yanlış ağaçlandırma dördüncü, beşinci çubuk ön tarafta. O evet. derecede tehdit edici bir şey. Bu nasıl gerçekleşiyor? Şöyle gerçekleşiyor. Ağaç olması gereken yerden ağacı kesiyorsunuz. Olmaması gereken yeri ağaçlandırmaya çalışıyorsunuz. Oysa bu bir, her ikisi zaten doğal olarak birbirini var etmek için var. Yani Amazon ormanı dediğiniz şeyin çölden kalkan toz bulutlarının e, toz bulutlarından beslenmesine ihtiyacı var. Aynı şekilde siz Doğanın ağaç yapmadığı binlerce, on binlerce, milyonlarca yıldır ağaç yapmadığı yere bir ağaç dikmeye baş... diktiğinizde o ağacın altın gölgesinde aslında bir başka canlıyı öldürüyorsunuz. Oraya milyonlarca yılda, binlerce yılda uyum sağlamış bir canlının hayatında köklü bir değişiklik yapıyorsunuz ve ona uyum sağlayamayanlar hayatta kalamıyor bizde de mesela bozkır ağaç yapmayan bir iklimdir ama gidin bakın hatıra ormanı doludur ve hepsi de kurumuş hatıra ormanıdır bir yandan da evet, olmaz da bir yandan da öyle millet bahçeleri filan yani şeyi de söylüyorlar işte bu e, gezegenler e, gezegeni kurtarabilir mi ağaç dikmek diye <gülüyor> yani e, monokültür bir de yapıyor yani tek tip ağaçlar yapılıyor tabi bu da Türkiye'de herhalde vardır ve biyolojik çeşitlilik açısından <gülüyor> yerel olmayan, yerli olmayan ağaçlar, hele böyle monokültür olarak ekildiği zaman biyolojik çeşitliliğin katili olabilir. Kesinlikle. Bunu önlemek kesinlikle diyorlar. Büyük de istihdama yol açıyormuş ama rakamlar müthiş tabii. Yani bilim insanlarının hesap ettiğine göre yeryüzünde 3 trilyon ağaç dikilmesine ihtiyaç vermiş ki daha şimdiden baktık Sinop için, Ünlüler Santra için 600 binin üzerinde 600 ağaç kesildi. 600 Bir yeni evet. şey içinde de ne kadardı bilmiyorum. Yeni İstanbul Havalimanı için de bu açıklandı bu da. Bir 3. köprü ve havalimanı 2 milyon öngörülüyordu. 18 milyon diye bir rakam dolaşıyor, evet, kesiliyor, kesindi. 3 trilyon ağaca e, ihtiyaç olduğu hesaplanıyor. Crowder'ın Nature diye bir şey... sitesi var. E, ve e, yani her insana 400 ağaçtır e, gerekiyor. 1 trilyon 200 milyar ağacında e, Thomas Crowder'ın gene e, ekolojist e, hesapladığı yer olduğu. Yani 3 trilyon ağaç ekilemez diyor. 1,2 trilyon ağaç ekilebilir ancak diyor ve yeterince karbon dioksiti de 10 yıl boyunca emisyonları giderecek şekilde fakat her yıl 15 milyar ağaç kesiliyor. Başta Brezilya önemli. Evet, bunu durdurursak yeter Yet, yetmeği, ama, ama yani bunu da Önemli bir şey Yani onu yerini... tamamen durdurduğumuz Bir aşamaya geldiğimizde Zaten zihniyetimiz de tamamen değişmiş olacak. Evet için. Hindistan mesela 2020'ye kadar yeniden ormanlaştırma Konusunda 13 milyon hektar Bozuk arazi Açlandıracağına söz vermiş Latin Amerika'da 2020'ye kadar 20 milyon hektarı Afrika ülkeleri de 2030'a kadar yani 20 yıl içinde de 100 milyon hektarı ağaçlandıracağını söylemişler. Böyle... Ya bunlar hep böyle insan bakış açısı. Yani bu iyi niyet, iyi güzel bir şey falan ama hani doğa nasıl buna müsaade edecek bilmiyoruz. Yani o ekeceğimiz ağaca su da bulmamız gerekiyor evet. öte yandan. Ama işte böyle bir hareketlilik var. Evet biz de takipçisiyiz bu hareketin nerede ne zaman olduğu ve ne şekilde evrileceğini. Hem içinden hem de haberlerden gördüklerimizle beraber gözlemleyerek aktarmaya çalışıyoruz. Siz dinleyicilerimize. Bu haftalık da biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Can Tomobil. Ben Ömer Matra. Ben Yüce Asormaz. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.